أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن على نهجه ومن اتبعه بإحسان الى يوم صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وازيدنا علما برحمتك يا بعد Sevgili kardeşlerim bu hafta Allah nasip ederse Müddessir suresine vardık. Müddessir suresinden devam edeceğiz tefsire kaldığımız yerde. Tabi ayetleri tefsir etmeden önce sureye dair bir mukaddime bir giriş yapıyoruz usulümüz gereği. Mekke'de nazil olmuş bir sure ve sure 52 ayetten müteşekkil. Ee, sureye Müddessir suresi denmiş. Müddessir örtünmek, bürünmek manasına geliyor. Ayetin yani surenin ilk ayeti içerisinde e, muddesir kelimesi geçtiği için böyle bir ifade verilmiş. Hatırlayacak olursanız bir önceki surenin adı da müzzemmildi. Müzzemmil de örtünmek, bürünmek manasına geliyor. Mudesir de muddesir kelimesinin fiyab kelimesinden Arapça geldiğini söylüyor alimler. Fiyab elbise demek. Yani biri elbiseyle örtünmek, biri de e, çarşaf tarzı bir şeyle örtülmek. İkisi farklı şeyler. Arapça zengin bir dil. Zengin olduğu için de farklı farklı lafızlarla bir tane fiili anlatabiliyor Arapça. Türkçe böyle değil. Bu konuda bu kadar zengin değil ama Arapça bu konuda zengin. O yüzden surenin ilk ayeti ya اَيُّهَا الْمُدَّثِّرِ Ey örtünü bürünen ayeti. Tabii unutmadan şunu da anlatmak gerekir. Cabir İbni Abdullah'a göre, sahabenin büyüğüne göre, bu ilk inen vahidir. Ya اَيُّهَا الْمُدَّتِّرِ ayeti. Yalnız burada Cumhur'a muhalefet etmiş Cabir İbni Abdullah. Çünkü meşhur olduğu gibi halk arasında ilk inen vahiy ekra بِسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku ayetidir. Peki Cabir İbni Abdullah غَدِيَ anhu neden ee, Müddessir Suresi için ilk inen vahiydir demiş. Alimler şöyle cem etmişler ikisinin arasını demişler ki malum e, hadis kitaplarında bir kıssa vardır. Vahi ilk vahi indikten sonra kimilerine göre üç gün kimilerine göre üç yıl yani rivayetler farklı farklı geliyor. Vahi ilk vahiy geldikten sonra kesilmiştir. Allah'ın peygamberle konuşması o ilk vahiyden sonra belli bir müddet fetret dönem denen bir dönemde kesilmiştir. Ulemaya göre Cabir ibn Abdullah'ın bu sözü yani ilk inen vahidir sözü fetret döneminden sonra ilk inen vahiy olduğunu ifade eder demiş. Müfessirler böyle cem etmişler rivayetleri. Yani ilk inen ikra bismi rabbike llezi halak halak insanı min alak ikra ve rabbukel ekram oku yaratan Rabbin adıyla o ki insanı yarattı ona işte Allah e, onu bir alakayken Allah işte bir et parçası haline getirdi Malumu ayetleri biliyorsunuz o ayetler indikten sonra ilk inen sure Müddessir suresidir Allah en doğrusunu bilendir bu ihtilaftaki ama cumhur ulema mevzuyu bu şekilde cem etmişler bir araya getirmişler Müddessir az önce de söylediğim gibi huvellezî tedessara bisiyabihi. Yani dessara örtünmek demek bisiyabihi elbiseyle örtünmek demek. Az önce ifade ettiğim gibi. O yüzden Allah Azze ve Celle önceki surede de gene Resulullah bu vasfıyla vasfetmişti. Örtünüp bürünmeyle. Şimdi bu neden böyle diye bir soru sorulursa Araplarda bu adettir. Yani biz çok fazla anlamıyoruz. Araplar Birine hitap edecekleri zaman o kişinin herhangi bir önemli vasfını ortaya çıkartarak o şekilde ona hitap ederler. Mesela Kumya Nuhman veya Kumya Ebu Turab Ey toprağın babası kalk diyor Resulullah Hazreti Ali radıyallahu anh. Ebu Turab toprağın babası demek. Bir gece gece namazına kaldırmak için Ali ile Fatıma'nın yanına geliyor. Diyor niye uyuyorsunuz? Kalkıp namaz kılsanıza Ali orada hani farz olanı yerine getirdiklerini, gündüz maşgaliyeleri olduğunu, o yüzden gece namazdan kalkamayacaklarını söyleyince, ona toprağın babası diye hitap ediyor. Evet. Hani toprak olacaksın diyor yani. Kalk ibadet et. Orada Resulullah ona böyle bir künye veriyor aleyhissalatü vesselam. Araplar da bu adet olduğu için, Allah da Arap bir kavme bu Kur'an'ı indirdiği için ve Araplar da Arapça konuştuğu için, Allah subhanahu wa ta'ala onlara, Onların özelliği olan şeylerle hitap etmiş. Peygamber de örtündüğü için demiş ki ya yuhel muddeffer. Ey örtünüp bürünen. tabi kasıt kim? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. İkinci ayet: Kum fe'enzir. Kalk ve korkut. Arapça nezir korkutan demektir. Nazara korkutmak demektir. İnzar korkutarak uyarmak demektir. Allah diyor ki kum fe'enzir. Kalk ve korkut. E neyle korkutacak? Kıyamet günüyle, cehennemle ve bu hal üzere ölürseler ebedi ateşte kalacaklarıyla. Müfessirler diyorlar ki o dönemde Resullah'a bu emrin ilk geldiği dönemde aleyhisselatu vesselama Resulullah'tan başka ve eşinden başka Müslüman yoktu. Bu insanlık tarihi boyunca defalarca tekrar etmiş bir esas. Mesela İbrahim aleyhisselam. Buhari Müslim hadisidir. Buhari Müslim rivayet ediyor. İbrahim Aleyhisselam hanımıyla beraber Hacer annemi e, Sara annemizle beraber e, hicret ediyorken Şam bölgesinden e, güneye doğru Kabe'ye doğru işte Mekke Medine Hicaz Suud Arabistan'a doğru Mısır'dan geçtiği sırada Mısır'ın Firavunu hükümdarı Sara annemiz çok güzelmiş. Hadiste Resulullah diyor ki "Vakanatis Sara ejmelun nas." Sara diyor insanların en güzelinden diyor. Çok güzel bir kadınmış. Firavun Sara'yı görünce İbrahim aleyhisselam da Sara'yı yakalatıyor huzuruna getirtiyor. Firavun huzuruna çıkmadan önce de İbrahim aleyhisselam diyor ki ya Sara. Firavun sana sorarsa ben kimim diye de ki bu benim abimdir. Çünkü diyor ben Allah'ın arzında inni la alemu fi ardillahi Müslüman <gülüyor> gayri ve gayrek. Ben Allah'ın arzında benden ve senden başka Müslüman bilmiyorum diyor İbrahim Aleyhisselam. Dolayısıyla din kardeşimsin diyor. Başka da kardeşin yok seni. Dolayısıyla yalan söylememiş olursun, tevriye yapmış olursun. Orada hadiste dikkat edilirse İbrahim Aleyhisselam o gün Allah'ın arzındaki eşiyle beraber tek Müslüman. Gene Muhammed Sallallahu Aleyhi bu ilk vahiy geldiği zaman eşiyle beraber tek Müslüman. Allah o yüzden demiyor ki Kum Kalk ve müjdele demiyor ki. Niye desin ki? Zaten müjdelenmek mümin bir kavmin mükafatıdır yani. Peygamber sağlam müşrik, kafir, küfür üzere olan bir kavme geldiği için Allah ona diyor Kum Kalk ve korkut. Bugün nasıl? Bugün hatipler var. Ben Bu, yani de burada hatibi, bak hitap ediyorum insanlara. Bütün... Türkiye'de ve bütün dünyada her tarafta hatipler var. Hitap ediyorlar insanlara. Burada belki az insan var da, bir kimileri var 10 bin tane toplulan mikrofonla hitap ediyor anam. 10 bin kişi toplamış, yirmi bin kişi. Hatta Kabe imamı Sudes miydi neydi o? Herif Şeye gitmişti, Pakistan'a gitmişti. Koca Pakistan'ın en büyük meydanı binler doldurmuş böyle. Eline almış mikrofonu bir şeyler anlatıyor. Bugünkü hatiplerle peygamber arasındaki fark ney? Bugünkü hatipler sadece müjdeliyorlar. İşte yetimin kafasını okşarsan cennete girersin. Sen Allah'a küfret, sen peygambere küfret, sen şirkin elli çeşitini işle, Allah'a küfrün elli bin çeşitinden geri durma, sırf bir tane yetim başı okşadın diye cennetin ortasına düş. Niye? İşleri sadece müjdelemek. Halbuki işin başında ilk gelen vahidi Allah'ın emri bu. Kum Kalk ve korkut. Neyle? Cehennem vadiyle. Bu üzerinizde olduğunuz şirkten geri durmazsanız hepiniz cehenneme gideceksiniz. Şimdi herkes okuyor siyeri. Siyer'de bir şey anlatılıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve, ve sahabesine aleyhissalatu o kadar işkence, o kadar baskı yapılmış ki yaşadıkları akrabaları tarafından. Çünkü Kureş kabilesi Bugün doğunun en büyük aşireti ne? Bucak aşireti mesela. Hepsi akrabadırlar. Amca, dayı. Ya bir aile yani. Koca bir aşiret. Kalabalık bir aşiret. O dönemde Kureş kabilesi de bugünkü bucak aşireti gibi bir aşiret. Aşiretin içerisinden 2-3 tane çocuk çıkmış. insanların tabiriyle yani. Haşa peygamberi ben tenzih ederim. Onu kastetmiyorum. Peygamber ve beraberindeki genç sahabeler çıkmış. Diyorlar ki siz yanlış yolu üzeresiniz. Bu gittiğiniz yol şirk. Böyle giderseniz ebedi cehennemde kalacaksınız. Kavimlerini korkutuyorlar. Tabi kavimde güç var. Kavimde silah var. Kavimde sayı var. Sayıca onlar daha fazlalar. Kavimde her türlü baskı unsuru var. Bugünkü kavimde basın, medya, yayın unsuru olduğu gibi mesela. Farklı farklı işte her asırda değişen unsurlar var. İnsanlar üzerine baskı yapabilecek unsurlar var. Öyle değil mi? Kavim bunları kullanarak baskı yapıyor ve dinden döndürmeye çalışıyor. Sahabe diyor ki öyle işkence gördük ki diyor. Biz yemek bize diyor yemek satmıyorlardı diyor. Bırakmıyorlardı ki ekin ekelin. Biz diyor açlıktan otları yiyorduk, yaprakları yiyorduk ağaçlardaki. O yüzden diyor koyunlar hani yuvarlak yuvarlak pisler ya. Çünkü koyun yeşillik yiyor. Hep. Etçil bir hayvan değil, otçul bir hayvan. Biz diyor koyunların pislediği gibi tuvaletimizi pisliyorduk, yapıyorduk diyor sahabe. O kadar işkence görmüşler. Niye sizce yani şunu yapmayın dediklerinden dolayı mı bu kadar işkence görmüşler? Ne akıl bunu kabul eder, ne şeriat bunu kabul ediyor. Onların kavimlerinden bu derece baskı ve şiddet ve zorluk görmelerinin tek bir sebebi var ki, kavimlerine dediler ki bu sizin ibadet ettiğiniz lat uzda menat var ya, salih zannettiğiniz, sizi Allah'a yaklaştırdığını zannettiğiniz, gidip türbelerin başında çaputlar astığınız, adaklar adadığınız, dileklerde bulunduğunuz bu yerler var ya, Bunların hepsi şirktir, bunları yapanlar müşriktir, İbrahim'in dini üzere değildirler, onlar ebedi cehennemde kalacaklar dedikleri için bu kadar baskı gördüler. Düşünün ki bugün bir takım insanlar var Türkiye'de piyasada, diyorlar ki biz yapmayız, biz yaparsak müşrik oluruz, kafir oluruz. Ama diyor bu insanlar diyor bilmeden yapıyorlar, onlar Müslümanlar diyor. Yani şimdi sahabe de bunu dediği için o yüzden bu kadar işkence gördü koyun gibi pisliyorlardı. Akıl kabul etmez bunu yani. Adam der ki tamam o senin sapık inancın sana, halk açısından konuşuyorum. Adam diyecek ki sen şirk diyorsan şirk de. Nasıl olsa biz de Müslümanız kardeşçe yaşıyoruz de. Sahabe buna şirk dediği için, yapana müşrik dediği için ve müşriklere düşmanlık izhar ettiği için müşrikler de onlara düşmanlık izhar ettiler. O yüzden yeri geldi çatışmak zorunda kaldılar karşılıklı, kavga etmek zorunda kaldılar. Mesela e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Kabe'nin yanında başına, İşkembeyi getirip secdedeyken müşriklerin koyması gibi yani. Ya şimdi müşrik deyince herkes an, zannediyor ki işte bir tane film seyrediyorlar çağrı filmi bir tane put var işte garip buda putuna benzeyen gelip millet önüne ediyor Öyle bir şey yok yani. Müşrikler Kabe imar eden, Kabe gelen hacılara su veren adamlar. Kendileri de hacceden eden adamlar. Tövbe suresi 1. ayeti açın okuyun yani. Müşrik dediğiniz insanlar haccı diyor, namaz kılıyor, ayette diyor. Onların namazı beytin yanında şu şu şuydu diyor. Ayette böyle geçiyor yani. وَمَا salatu مَا indel الْبَيْتِ Evin yanında, Kabe'nin yanında o müşriklerin namazı şuydu diyor. مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ amuru مَسَاجِدَ اللّٰهِ O müşriklerin Allah'ın mescitlerini imar etmesi yakışmaz. Ya bunlar müşrik, niye mescit yapsınlar ki? Yani bize televizyondan anlattıkları müşriklere baktığımız zaman mescit falan yapmıyor. Onlar ateist tepsi. Allah'a kabul etmiyorlar. Öyle bir müşrik yok ortada. Peygamber'e ve sahabesine işkence yapan müşrikler Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğini iddia eden insanlardı zaten. Niye bu kadar işkence yapıyorlardı, zorluk çıkartıyorlardı? Niye? Sahabe diyordu ki bu şirktir yapan müşrik olur. Bakıyordular ki hayatlarında şirk var. Şirk dedikleri şeyler. Müşrikler Böyle giderse cehenneme gidecekler kızmaya gazaplanmaya başlarlar. Şimdi birazdan gelecek surenin içerisinde müşrikler nasıl gazaplanıyorlar. Sure bunu anlatıyor zaten. Netice itibariyle Müslümana düşen Resullerin başladığı yerden başlatıp başlayıp kavmini korkutmaktır. Adama anlatıyorsun bu şirktir şu küfürdür yapmaya devam ediyor anlamıyor adam. Adama diyorsun ki bak kafirsin o zaman kızıyor anlıyor. Ya iki saattir diyorum, bak bu küfürdür, yapan kafir olur, Allah onu affetmez. Duvara mı konuştum arkadaş? Hiç mi kafam basmıyor? Yok diyor. Ben diyor, anlamadım böyle diyor. Diyorsun ki, bak bunu yapan kafir, sen Müslüman değilsin, o zaman düşünmeye başlıyor, tefekkür etmeye başlıyor. Ya gerçekten öyle mi? Ya diyor niye kafir diyorsun? İyi dedim, ben sana diyorum ki sen gripsin arkadaş. Ben doktorum, sen kanserle gelmişsin, o da hastalık, o da hastalık. Öyle mi? Kanser adamı öldürür grip adamı en fazla 3 gün yatakta yatırır yani. Ben doktorum kanser bana gelmiş kan kanseri adam belki bir aylık ömrü kalmış ölecek. Ben adama diyorum ki kardeş sen biraz diyorum C vitamini al yat aşağı geçer. Ben bu, doktor olarak bu hastaya iyilik yaptığımı söyleyen varsa akıldan noksandır o adam. Ama doktor olarak bana düşenin bu adama sen kansersin kardeş böyle giderse ölürsün. Ama bak öldün demeyeceksin adama. Böyle gidersen ölürsün. Diyeceksin ki bak bu yaptığın küfür, bu hal üzere ölürsen ebedi cehennemde kalırsın. Gel tövbe et, bundan vazgeç. Allah da sana cennet vaat etsin. Allah da sana cennet versin. O yüzden Resulullah ilk korkutmayla başladığı için müşrikler düşmanlığı ortaya koydular. Allah, normalde başka ayet var. Bak, bakın mesela Allah subhanahu Ahzab suresi 45. ayette diyor ki Ya eyyühen nebiyy Ey peygamber inna arsalnake biz seni gönderdik şahide şahit olarak ve mubeshiran ne nedir müjdeleyici ve korkutucu olarak kimi korkutur şirk üzere olanları kimi müjdeler tevhit üzere olanları müjdeler Resul bunları yapar Cennetlikleri müjdelerken müminleri cehennemlikleri cehennemle korkutur Dolayısıyla ilk başlayacağımız yer kalbimizi korkutmak olması gerekir İkinci ayet, üçüncü ayet özür dilerim. Warab bekefakbir, Rabbini tekbirle büyükle, yani Rabbini büyüt. Müfessirler bunun tefsinde de diyorlar ki, zahiri manası Allahu Akbar demektir. Allahu Akbar demek. Şeytanların kalbine en çok korkuyu veren şey, Şeytanlaşmış insanların kalbine de korkuyu veren en büyük şey. Yani bir savaş sırasında Allahu Akbar diyerek karşı tarafa giden orduyla elinde silahla giden ordunun karşıya verdiği korku aynı mı soruyorum? Sadece bırak savaşı kavgada Allahu Akbar tekbiriyle gittiğin zaman bir bak bakayım öyle midir? Bir hatip bir cuma hutbesi kıldırıyorken bin kişilik camide Allahu Akbar diye tekrar tekrar böyle duygulu bir şekilde nida ettiğinde kaç kişinin türleri diken diken olmuyor. Çünkü bu fıtratın ta kendisi. Allah'ın yarattığı bizi yarattığı fıtrat. Allah her şeyden en büyüktür. Niye biliyor musun? Uyardığın zaman başına bela gelir. Bil ki bela verenlerin hiçbirisi Allah'tan daha büyük değildir. Bil ki sana bütün dünya toplandığında musibeti getirmeye çalıştığında, emri bil maruf yaptığında, nehyanil munker yaptığında... Bak bu şirktir, yapan müşriktir, bunu bırakın diye insanlara anlattığında sana karşı güç kullanmaya çalışanların biri Allah'tan büyük değil. وَرَبَّكَ <gülüyor> فَكَبِّرٍ Rabbini büyükle, bu sade dilde olmaz, amelle olur ya. Allah'tan daha büyük değilsin ki. Rusya ile Çeçenistan arasında savaş meşhurdur, herkes bilir. Yani medyat, medyatik bir durum olduğu için söylüyor. O dönemde Ruslar bir tane Müslümanı esir alıyorlar. Tabi tevhid ehli yani, yani müşriklerden konuşmuyoruz. Orada da müşrik var. Tevhid ehli bir Müslümanı esir alıyorlar. Rabbim Allah'tır dedi diye. Allah yolunda şeriat için savaşıyor, mücadele ediyor diye esir alıyorlar. Tabi malum işkence yapacak adam ahmak değil ya. O da işte kendince siyasetini güdüyor. Kim var, kim ne yapıyor? Bize isim ver, bilgi ver. Adamı işkence yaparken tabi bu Müslüman da sabırlı bir Müslüman, Allah'tan korkan bir Müslüman hiç umrunda değil. O sırada diyor ki bak ben sana bu kadar eziyet ediyorum yani. Benim elimden seni kimse kurtaramaz. O diyor ki benim Rabbim dilerse beni senin elinden kurtarır. Ahmak diyor ellerine bağlamışım sana bu kadar işkence yapıyorum diyor. Bak böyle zelilsin hala diyorsun benim Rabbim senden kurtarır beni. Alıyor eline bıçağı, karnına dayıyor. Hala kurtarır mı? Dilerse kurtarır diyor. Bıça sokuyor, şöyle bir çeviriyor. Öldürecek kadar, iç kanama yapacak kadar çocuk şehit oluyor orada. Annesi de oğluna kız arıyor. Ama haberi yok oğlu nerede? Arkadaşlarına diyor ki ya oğluma bir kız bulun evlendireyim. Yani yaşı artık geçiyor. Ama haberi yok Rusların eline esir düşmüş. Onlar böyle bir diyalog geçiyor falan filan. Böyle bir şey bilmiyor yani. O çocuğun vefat ettiği gün rüya görüyor. Rüya vahyin bir parçasıdır. Resulullah diyor vahiden geriye salih rüyalar kaldı diyor aleyhissalatü vesselam. Annesi rüyada oğlunun evlendiğini görüyor. Hem de o kadar güzel ki nurani böyle bir varlıkla bir kızla çok güzel. Geliyor diyor ki benim oğluma kız bulmayın benim oğlum evlenmiş rüyamda gördüm diyor o kadar güzel bir kızla. Çünkü şehidin kanı akar akmaz 70 tane huriyle nikahlandırılır diyor Aleyhisselatu vesselam. 70 tane huri hatta şehidin kanlarını huriler temizler diyor. Bir sahabe Resulullah bir tane sahabenin yanına geliyor. Savaşta şehit olmuş kafasını çevirip dönüyor. Diyorlar ya Resulullah niye döndün? Hurileri var yanında. Kanını temizliyorlar diye. Dolayısıyla başına gelen o çocuğun Allah koruyabilirdi ondan. Nicelerini korudu. Mesela Ashabu Uhdud kıssasındaki genç gibi. O dedi benim Rabbim dilemedikçe zarar gelmez. Kral o, sırf bu sözünü ona yedirmek için kendince. Çocuğu gemiye bindirdi denizin ortasına götürdü atın bunu denize dedi. Boğulsun bakalım Rabbi nasıl kurtaracak. Denizin ortasına gittiler Allah bir fırtına gönderdi çocuk kurtuldu askerlerin hepsi boğuldular. Çocuğu uçuruma gönderdi öldürün atın bunu diye. Askerlerin hepsi şiddetli bir rüzgarda fırtına da uçurumdan aşağı yuvarlandılar. Çocuk sapas alan kralın yanına döndü. Kral dedi nasıl öldüreceğim seni? Bana ö göster dedi. Dedi gösterin bütün halkı topla. Bütün halkı topladı. Dedi ki çocuğun rabbin adıyla de Bismillah de at. Demeden attı ok gene isabet etmedi çocuğa. Dibine düştü ok. Dedi Rab çocuğun rabbin adıyla demedin Bismillah de göreceksin. İsabet edecek. O kafir kral dedi ki çocuğun Rabbin adıyla Bismillah. Ok geldi çocuğun kalbine saplandı. Rabbine şehit kavuştu. Koca bir kavim bunu görünce iman ettiler karşısında. Yani bazen büyük getiriler için büyük bedeller harcanması gerekir. Peygamber bunu Allah bunu Peygamber anlatıyor. Kalk uyar ve Rabbini büyükle. Rabbini büyükleme de dillen olmaz ki ya. Bugün niceleri var Allah'tan başkasının karşısında eğiliyorlar. Namazda da Allahu Akbar diyorlar. Yalancı insanlar. Yalancı insanlar Allah, Allah'tan başkasından korktukları kadar Allah'tan korkmuyorlar. Allah'tan o kadar korksalardı Müslüman olup Allah'ın dinine yardım ederlerdi. Ama kafirlere kullar. Bir Amerika'nın Avrupa'nın yaltaklığını yapacaklar diye. Bir başlarındaki kafirlerin yaltaklığını yapacaklar diye 50 tane takla şaklabanlık yapıyorlar. Allah'ı razı etmeye çalışsalardı dünyanın efendisi olacaklardı zaten. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَا بَكَ فَتَحْيِرْ Elbiseni temizle. Tabi Rabbini yücelteceksin. Rabbinden başkasından korkmayacaksın. Sadece korktuğun tek merci Rabbin olacak. Rabbinden korkarken de elbiseni temizleyeceksin diye namaz kılacaksın çünkü. Namaz olmazsa olmaz. اُمُود din, Dinin direğidir diyor hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz için. Allah salih kavimleri sayıyor. Adem geldi, kavmine böyle dedi. Allah onlara nimet verdi. Zekeriya, Yahya, Yakup, İsa, Yusuf sayıyor. Musa, İsa hepsi geldiler. Şöyle salihtiler. Böyle Allah'a iman eden insanlardı. Sonra diyor onlardan sonra öyle bir topluluk geldi ki diyor. Meryem 48-49. 48 olması lazım. Sonra bir topluluk geldi ki diyor. Onlar diyor namazı terk ettiler. Namazı terk ettilerden daha ziyade namazı boşladılar diyor. Şimdi terk etmek başka bir şey Namazı boşladılar. Onlar gayye ile karşılaşacaklar, cehennemle karşılaşacaklar. Bırakın namazı terk etmeyin, namazda safsaklık etmek, namazın içini boşaltmak ve namazı böyle değerini, ehemmiyetini kaybedecek bir şekilde yaşamak bile küfür olarak yeter insana, cehenneme gitmek için yeter. O yüzden bu şiddetli muharebede ve çatışmada en büyük yardımcı namazdır. Nebi isam o yüzden Bilal'e diyordu ki: "Erihna ya Bilal, kum, kalk." Bizi rahatlat eviler. Niye namaza duracaklar? Ezan okacak, namaza duracaklar. Resulullah namaza durduğu zaman aletse atıyorsam dünyanın bütün sıkıntısını atıyordu üstüne. Niye dünyadan çıkıyordu çünkü? Biz namaza duruyoruz bir sıkıntıyla. Nasıl namazı kıldık bilmiyoruz. Çünkü hala aklımızda o sıkıntı var bizim. O yüzden namaz bizi rahatlatmıyor. Yani hiçbir şey hayatımızda tesiri yok. Halbuki bütün sıkıntıyı namazla hafifletmeye çalışsak Allah bizi yardım edip sıkıntımızı hafifletecek. Biz namazın içini boşalttığımız için Allah da bize yardım etmiyor bu konuda. Allah bizi affetsin, ıslah etsin. Ve <gülüyor> rujza Pislikten de uzaklaş. Ruc ne demektir? Pislik. Alimler demişler ki burada kastedilen şey şirk, küfür, putlar. Allah'tan başka ibadet edilen her şey demişler. Bugün her kavmin bir putu var ya. Çinlerin neyi var? Masumu var. Her tarafa heykelini putunu dikiyorlar. Türklerin altta türkü var. Ondan sonra başka kimin var? Rusların Lenin'i var. Her tarafa dikmişler putunu. Herkesin var bir tane putu yani. Hiçbir kavim geri kalmamış birbirinden. Her yerde bir put var. Buldukları her yere hemen taştan böyle oyuyorlar, şekil veriyorlar. Hemen dikiyorlar. Bu bizim şeyimiz, bizim işte önderimiz, büyüğümüz. Aslında onlar put. Allah da diyor ki bu putlar var ya pislikler. Bu pisliklerin hepsinden uzaktır. Çünkü innemel müşrikune necesun. Müşrikler necistir. Uzak durdan kasıt, itizal edip içtinab etmek. Tamamıyla her türlü ilişkiyi kesmektir güç oranında. Tabi yerli yerince. Sonuçta Resulullah da Mekke döneminde beraber bazı şeyleri paylaştığı insanlara tebliğ yaptı. Ticaret yapmasa kime tebliğ edecekti? Onlarla oturup kalkmasa kime tebliğ edecekti? Eğer kenara çekilseydi bir tek kendiyle ölürdü o din. O din onunla beraber mezara girerdi yani. İnsanların içerisinde insanlarla beraber onlara emri bil maruf nehyanil münkar yaparak ve bunlara sabrederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pislikten kendini uzak kılıyor. Ve la temnun testekfir İşte bu 6. ayet üzerinde biraz duracağız. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Tabi bunun tefsirinde alimler birkaç gruba ayrılmışlar. Demişler ki burada minnetten kasıt nedir? Birinci olarak demişler ki yani verdiğin sadakayı ve nafakayı başa kalkma. Müşriklerin özelliğidir bu. Verirler ondan sonra da bütün sene konuşurlar. Senede bir kere verirler. Bir kere verirler. Ondan sonra ardı ardınca konuşur. Bir tane kardeş tanıyoruz. Tevhid ehli bir Müslüman. Bu babasıyla yaşıyor. Babasına diyor ki sen şirk üzeresin müşriksin. Babası da Tabi belli bir dönem oğlumdur işte kafasını bulandırmışlar, beynini yıkamışlar. Doğru da söylüyor aslında beyin o kadar pislenmiş ki yıkamak zorunda kalıyoruz. Çıkmıyor pislikler başka türlü. Beynimi yıkamışlar döner eder sevdasıyla çok sallamıyor böyle. Tabi bakıyor ki bu çocuk istikrarla devam ediyor bu yoluna. Sonra diyor ki lan ne biçim adamsın hem diyor ekmeğimi yiyorsun hem de bana müşrik diyorsun diyor. Ya bir iyilik yapmış onu başa kakıyor Oğlu da eşine diyor ki bizim yemeğimizi ayrı kapta pişir onlarınkine karıştırma biz bundan sonra onların tek kuruşunu tek lokmasını yemeyeceğiz diyor. Evde birkaç gün ayrı tencerede ayrı yemek pişirttiriyor. Aynı evde yaşıyor iki tane aile ama ayrı bir yemek pişirttiriyor. Dininde taviz vermiyor bu kadar net bir kardeş. Sonra bir eve geliyor üçüncü gün işten gelmiş hanımına diyor bu bizim eşyalar bizim yemeği yaparsın diye. Babası buna diyor bana bak diyor. Ne var? ne oldu diyor. Ben Benle aynı şeyi tartışacaksan bana bir daha mevzu açma. Bak babamsın, ben sana edeplen saygıyla muamele ediyorum. Benim dinim bana, seninki sana diyor. Ulan diyor, yemek senin köpeğin olsun. Bana dinini anlat, ben Müslüman olacağım diyor. Bu adam komünist önceden. Yani komünist Rusya'dan çıkmış bir toprakta yaşayan bir adam. Din, min, yani kendine gene Müslüman diyor da. Ya la ilahe illallah, Muhammed diyor da diyor yemek köpeğin olsun şu dini bana öğret diyor ya. Babasına böyle tavır yapmayı anlatan dini bana öğret ben de Müslüman olacağım bu dine gireceğim ya. Bir dine girmişsin halkın anladığı dini konuşuyorum. Rabbine sövecekler, peygamberine sövecekler böyle kelle gibi sırıtacaksın. Öyle bir din yok ya. Yok yani bugün gazetede televizyonda adamlar bas bas bağırıyorlar bizim... Rabbimize, dinimize dil uzatıyorlar, sövüyorlar yani. Gülmek yok ya. Bunlar bizden ka çatık kaşlardan başka bir şey görmeyecekler ya. Göremeyecekler. Ta tevhide girene kadar. Ne zaman tevhid ehli olurlar, kardeşimiz olurlar. O zaman başımızın tacı olurlar. Onlara hizmet ederiz. Bırak kaşları çatmayı. Hizmet ederiz. Kendimizden önce onları tercih ederiz. Ama onlar alemden Rabbine tevhit üzere iman etmedikleri müddetçe Allah'ın feen vir. Buyruğu gereği biz korkutmaya devam edeceğiz. Böyle giderseniz akıbetiniz cehennem. Tabii ayetin bir tefsiri buydu başa kakmalarıydı. İkinci bir tefsir hani anlatmışlar. Hani bir hadis var diye çok kez tekrar etmişimdir derslerde. Ahmak o kimsedir ki nefsinin her istediğini yapar, Allah'tan da temennilerde bulunur. Bu ayetin tefsirinde demişler ki burada Allah'ın kastettiği şey bir insanın az amel etmesine rağmen onu çok görmesidir demişler. Ve karşılığında çok şey beklemesidir. Şimdi sahabe namaz kılmış, bu dönemdeki insanlar da namaz kılıyorlar. Yani bu dönemdeki insanlar yarım yamalak bir namaz kılıyorlar, onu da sağlam zannediyorlar ya. Bu toplum arasında zaten beş vakit namaz kıldın mı cennet ehli bir velisin, Allah'ın velilerinden bir velisin. Sahabe öyle bir namaz kılmışlar ki savaşta kılıçlar çekilmiş... Yani kelle koltukta geziyorlar, her an bir kılıç gelip kellesini kesebilir. Orduyu ikiye bölmüş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Arkaya geçmiş ordunun yarısı iki rekat namaz kılmış. Onlar namaz kılıyorken öndeki diğer grup savaşmış. Sonra bunlar geriye geçmiş, bunlar öne geçmişler. Bunlar namaz kılıyorken de bunlar savaşmaya devam etmişler. Dört rekat namaz kılmışlar. Adamlar böyle bir namaz kılmışlar, karşılığında cehenneme gitmekten korkuyorlar. Bizim burada vatandaş yarım yamalak bir namaz kılıyor. O da elli tane bahaneyle kazaya bırakıyor. Türk toplumunu konuşuyorum. Türk toplumunda bir de kaza gibi bir inanç var ya. Yani vakti belli bir şeyin nasıl kazası olacaksa. Kurban bayramı geliyor iki hafta sonra. Ya kurban kurban bayramında kesilir. Aa biz geçirdik bir ay sonra şimdi bize kurban bayramı denmez herhalde değil mi? Ya i̇badetin vakti vardır. Kimse oynamasın ibadetle yani. Dünkü öğlen namazının vakti dünkü öğlen vaktidir bitti sonrası yok bu işin yakıldın yakıldın yani. Adamlar öyle bir namazla cehennemden korkuyorlar bizim buradaki toplum yarım yamalak bir namazla cennetin ortasını bekliyorlar. Sokağa çıkın herkes cennettik herkes kendini orada görüyor. O yüzden korkutmakla başlamak zorundayız. Yerlerini hatırlatmakla insanlara başlamak zorundayız. O yüzden ayetin ikinci tefsir için demişler ki az amele münafının çok karşılık beklemesidir demişler. Biz şimdi buraya haftada bir gelmeyi mevzu zannediyoruz ya. Haftada bir geliyoruz bir de sakal koydum. İşte 3-5 aktivitelere katılıyoruz falan tamam yani. Dinimiz için fedakarız ya bak sakalımıza laf söylüyorlar sabrediyoruz. Ya ne olur ki arkadaş sahabenin yaptığı fedakarlığın yanında bizimki fedakarlık değil ki. Ya bundan cennet beklemenin, böyle cennetin çok üst mertebesini beklemenin bir anlamı yok ki. Biz daha hiçbir şey vermedik Allah'ın dini için. Ben Allah rızası için benim bu anlattığım dini kabul eden kardeşlerime hitap ediyorum yani. Ne verdik ki din için? Ya ayda elli milyon vermek mi? Onu İslam'dan önce de veriyorduk yani. Akrabamız düşkün, fakir. Ona veriyorsun. Bu yolda kalmış. Bunun işte gideyim malzemesi var. Herkes veriyor zaten. Din için verdiğimiz ne var ortada? Geleceğimizi, işimizi bıraktık mı din için mesela? Geleceğe olan bir işi bıraktık mı dinimiz için? Dünyayı bıraktık mı bu manada? Sevdiğimiz bir kadını bıraktık mı Allah'a iman etmediği için? Veya çocuğumuzu Allah'a kurban ettik mi? İbrahim'in kurban ettiğini mi? Adam istiyor şey olsun, okusun işte mühendis olsun doktor olsun. Türkiye'de bazı gruplar var ya işte okula göndermemek lazım da çocukları. İşte bazıları da okuması da lazım tabi. Bakıyorsunuz ki bu sözü söyleyen adamlar çocuklarının zekilerini okula gönderiyorlar. Ahmaklarını da medrese kursa gönderiyorlar. Okumadı adam olmadı bari dinini öğrensin. Bunlar var ya Kabil'in ta kendileri. Kabil de gitti ne kadar çürük meyve varsa Allah'a kurban edeceği zaman ne kadar kör, topal, yaşlı hayvan varsa onu getirdi. Habil gitti en güzellerini seçti getirdi koydu. Bu da iyisini putlarına veriyor. Her gün Atatürk putuna secde ettirip içeri sokuyor. Ondan sonra Atatürk'ün dinini öğrettiriyor çocuğuna iyisine. Kötüsünü de Allah'a ikram ediyor. Allah'a sunuyor yani. Bakın kurban bayramı geliyor. İnsanlar telefona milyarlar bayılıyorlar. Karısı istedi diye çekyat oturma grubuna milyarları sayıyorlar gözlerine bakmadan. Ev daha güzel olacak diye bir mobilya yaptırıyorlar milyarları döküyorlar. Hayvan kesmeye gelince 500 milyona da hisse var. Şimdi 1 milyara da hisse var. Niye kendimizi kasacağız? 500 milyonluk keseriz yeter. Paran varsa tek başına git bir hayvan al. Koca bir hayvanı de ki en güzelini al. Pazardaki en güzel, böyle en alınlı hayvanı al. De ki Yarabbi sana daha güzel, layık da gücüm buna yetiyor. İnsanın Allah'a kurban ettiği şeyden Allah'a olan takvası belli olur. Niye? Allah diyor ki o kestiğiniz hayvanlar ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Allah'a takva ulaşır, takva. Görüntü olsa ne olur hayvana bıçak atmak değil ki. Millet kurban bayramı evine et almak için kurban kesiyor şimdi. Ya zaten onlar hani kurban ihlasla kestiler de gene şirklerinden dolayı cehenneme varacaklar tövbe etmeseler de. Hadi farz edelim ki Müslümanlar kurban kesiyorlar, Müslümanlar bile bugün et için kurban kesiyorlar. Ya kurban et için kesilmez. Hayvan hiç et vermesin ya. Allah'a bir milyar hibe ettin Allah yolunda ve hayvan kestin bitti. Evine bir, bir gram et gelmesin ne olur ki? Millet birbirine şey soruyor. Sizinki kaç kilo döktü? Ya sana ne kaç kilo et döktüyse döktü yani. Et için mi kestin bunu? Allah'a kurban etmek için kestin. Takva için kestin. Allah korkusu için kestin ya. Yani. Dolayısıyla nefsine bu kadar fuzuli masrafı yapıp da Allah'a kurbana gelince 50 tane bahane uyduran insanlar ahiret gününe ve Allah imanlarında sadık olan insanlar değil. Ve kefas bir 7. ayet. Rabbin için sabret. Alimler demişler ki hani Rabbin için sabret derken ibadetine sabret. Çünkü Allah azze ve celle subhanahu ve taala Meryem Suresi 65. ayette diyor ki Sabruthu ve bir le ibadetihi. Sen ona ibadet et. Ve ona ibadette de sabırlı ol. Bunu delil getirerek demişler ki Rabbin için sabretten kasıt, ibadete sabır. Çünkü kolay iş değil be. Haftanın her günü gel burada dinle, git anlat, sabret, mücadele et, insanlar reddetsin, sen kabul ettirmeye çalış. Namaza sabret, oroca sabret, zekata, kurbana sabret, cihada sabret, zekata sabret. Hep Allah yolunda infak etmeye sabret, başına gelen sıkıntılara sabret, hapsedilmeye sabret, öldürülmeye sabret, dayak yemeye sabret. Yani kolay iş değil. Sabırdan daha büyük bir nimet verilmemiş kula. Kur'an'da en çok zikri geçen mevzulardan biri sabırdır yani. O yüzden herkesin bildiği bir sure var. Vel asr innal insane lefi husrin illellezine amenu ve amilus salihat ve tawasau bil sabr. Asıra yemin olsun ki insanların hepsi delalettedir, ziyandadır, hüsrandadır, <gülüyor> hepsi helak olmuştur. Ancak iman edip salih ameller işleyen, tevhid üzere iman edip salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı birbirlerine tavsiye edenler müstesna. Sabır, birbirlerine sabrı tavsiye etmek. Çünkü öyle bir konuşma vardır ki adamı yıldırır bıktırır, ya yeter defol git tamam dersin. Öyle bir anlatmak vardır ki daha şevkli, daha dirençli olursun sana gelen musibete. O kadar sana sabrı tavsiye etmiştirler ki seni sabırlı kılmıştır o anlatılan şeyler. Hani diyorlar ya bir adama kırk kere deli dersen deli olur. O söz doğru bir söz. Bir adama aptalsın aptalsın sürekli de valla bir zaman sonra ben aptal mıyım diye düşünmeye başlıyor. Yani. Gevezesinde adam düşünmeye başlıyor hakikaten öyle miyim? Veya pintisin cimrisinde adam düşünmeye başlıyor gerçekten ben öyle miyim diye. Bir adama ne kadar çok şey bir şey söylenirse o kadar olur. O yüzden şeytan sürekli konuşuyor. Ya Müslüman olduk, zina haramdır. Hanginize gelmiyor arkadaş vesvesesi? Hepimize geliyor da, şeytan hiç yılmıyor, bıkmıyor yani. İşi sürekli hatırlatmak onun. Sürekli ha. Bir reddet, iki reddet, üç reddet bitmiyor. Sürekli işi bu. O zaman bizim de sürekli işimiz ne olacak? Sabır, sabır, sabır birbirimize bunu tavsiye etmek, nasihat etmek. Sonra diyor ki, فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَاِذَا نُقِرَ Sura öfürüldüğü zaman demek. Surun diğer bir ifadesi Arapça'da. da feda'lik'e yavma izin yavuna asir. İşte bugün zor bir gündür. O gün zor bir gündür alal kafirine gayru esir. Kafirlere ne değildir? Kolay değildir. Şimdi burada müminlere de kolay değil midir? Yoksa sadece kafirlere mi kolay değildir? Onu izah edeceğiz. Şimdi bazı naslar var inşallah. Ama ondan önce bir noktaya dikkat çekmek istiyoruz. Allah ayette diyor ki İnşirah suresinde fe innema'al usri yusra. İnne me'al usri yusra. Şüphesiz zorlukla beraber kolaylık vardır. Yine şüphesiz zorlukla beraber kolaylık vardır. Allah'ın kanunu budur. Mefhumul muhalefe. Kolaylıkla beraber zorluk vardır şüphesiz yine kolaylıkla beraber zorluk vardır. Yani dünya hayatı din adına kolay geçen bir adam için yani ben bir dine inanmışım ama o dinden dolayı bana eza gelmiyor sıkıntı yok. Yani bana gelecek bir sabır noktası yok. Güllük gülistanlık. Dünyada var ahirette var. Bir şeyler inanmışım. Böyleyse kıyamet günü zor geçecek. Ama dünyada din için zorluk çekmişsin. işkence görmüşsün. Hapsedilmişsin. Yurdundan edilmişsin. Düşmanlık görmüşsün. Malından olmuşsun, evinden olmuşsun, hicret ettirilmişsin yani zorlan çıkartılmışsın. Wa kal aladina kaferulü sulihihim la nukriyjen naqumin ardina, evlat agodun Bütün kafirler ne dediler ki, Resul'lene dediler ki, ya bizim dinimize gireceksiniz ya da buradan çıkacaksınız. Şimdi devlet yasa çıkartıyor, çocuğunu okula göndermeyenlere hakkında yaptırım yasası. Diyorlar ki çocuğunu okula gönderen, göndermeyenleri alacağız diyorlar elinden çocuklarını. Velilerini hapsedeceğiz. Her güne işte bilmem kaç milyon, 50 milyon mu, 20 milyon mu bir şey ceza keseceklermiş. Artık fiyatın önemi yok. İşte onu fatura edip eve göndereceklermiş. Ona göre ödeyemezse haciz uygulayacaklarmış. O hacizde olmazsa hapsedeceklermiş. Yani diyor ki kısacası defol git yani. Ya gönder ya da git. Yaşama Yaşama burada. E arkadaş sen demedin mi herkes özgür. E ben özgürlüğümü kullanıyorum işte. E bırak ben kendimi istediğim gibi eğiteyim çocuğumu. Sana ne sen ben gerzek miyim çocuğumu eğitemiyor muyum yani. Sen kimsin bana kalkmış çocuğumu eğitmekten konuşuyorsun. Ama sen biliyorsun ki çocuk benim elime kalsa seni sevmeyecek. Ne yapacaksın okul açacaksın milyon dolarlar harcayacaksın hatta. Ki o okulda demokrasi kabullendireceksin. Amerika'nın en katı tarikatı var, Hristiyan tarikatı, tarikatı evangelistler. Adamlar çocukları demokrat olmasın diye İncil'le hükmedilmek istiyorlar. Çocukları demokrat olmasın diye okula göndermiyorlar çocuklarını. Home denen bir şey var, evde okul, evde eğitim veriyorlar çocuklarını. Yahudilerin Kudüs'te on bin kişilik cemaati var. On bin kişi adamlar vergi vermiyorlar, çocuklarını okula göndermiyorlar. Tevrat'la hükmetmiyor bu İsrail devleti diyorlar. Çocuklarını teslim etmiyorlar. Bir ara bir kanun çıkardılar. Çocuklarını alacağız diye ayağa kalktılar. On bin tane sakallı, Yahudi, cübbeli kafada şey ne? Kipa mı diyorlar ona? Kafada kipa on bin kişi Kudüs'ün meydanında ayağa kattılar da dediler tamam almıyoruz dediler. Biz binlerce adamız burada. Mazlum, yetim, garip, kimsesiz yani. Gelen tokat atıyor, giden tokat atıyor. PKK'nın Affedersiniz silah var gidiyor otobüs yakıyor bilmem ne yapıyor. Çocuk okulu yakıyor konteyner yakıyor tamam diyorlar onlara dokunmuyorlar. Biz böyle pislik yapmıyoruz ya bizim üzerimize geldikçe geliyorlar yani. Ya adamı daratmayacaksın daraltırsan kediyi sıkıştırdın mı üzerine atlar can havlini. Yani çok sıkarsan birileri atlayacak üzerine ondan sonra da diyorlar ki işte şunu yapmışlar bunu yapmışlar. Ya niye daraltıyorsun ki izah? Bırak özgürlük işte ya. Özgürlüğümüzü yaşıyoruz. Biz dinimizi yaşıyoruz yani. Ben senin gibi düşünmek zorunda değilim ki. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim diyor ki demokrasiyi kabul ediyor musun? Dedim etmiyorum. Etmek zorunda mıyım ki dedim ya. Ben dedim şeriatçıyım. Benim dinim şeriat, hukukum şeriat. Sen hukukunu almışsın İsviçre'den. Ben zorunda mıyım? Yok. Sen dedim hırsıda bir sene hapis cezası veriyorsun bana göre eli kesilmeli. Düşünce özgürlüğü değil mi arkadaş dedi. Allah'a küfretmek bu ülkede düşünce özgürlüğü de niye dedim yasayı kabul etmemek düşünce özgürlüğü değil. Etmek zorunda değilim. Ama bak ben sana saldırmamışım ki malına el koymamışım canına teşebbüs etmemişim ki seni. Niye beni sıkıyorsun daraltıyorsun. Ötekinde de daratsana hadi. Bak bütün televizyonlar bas bas bağırıyorlar. Norveç'in başkenti Oslo'da koskoca devletin istihbaratı PKK ile oturmuş anlaşma masasını. He? devletsin niye oturuyorsun terörist grupla kendince terörist grupla masaya güç sahibisin oturma o zaman ama oturmak zorunda yapmak zorunda halkın bir kısmı öyle düşünüyor mecbur demek ki demokraside herkes, özgürlük yok demek ki özgürlükler kısıtlı belli bir oranda belli bir orandan öteye geçemez yani. biz onlar ne kadar bizi zorlasalar da çıkmaya çıkmıyoruz buradayız Dinimizi de savunmaya devam ediyoruz. En fazla öldürürler, zaten öleceğiz. Allah için ölmüş oluruz. Karşılığı da cennet, zaten onun için yaşıyoruz yani. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok, kaybedecek bir şey olanlar korksunlar. Zaten malımız yok, <gülüyor> evimiz yok, arabamız yok, neyden korkacağız yani? Paramız da yok cebimizde. Yani akşama evimizde ekmek varsa seviniyoruz o gün, bugün zenginiz diye. <gülüyor> Onlar öyle değil. Adamın cebinde milyon dolarlar var. Bir gün iflas ederim korkusuyla hala da yatırım yapıyor yani. Hala mazlumun, yetimin hakkını yiyor bir gün fakir olurum korkusuyla. Niye? Allah iki gözünün arasında dünya koymuş. Başka bir şey görmüyor ki. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُوا وَح۪يدًا Sen o tek yarattığın var ya onu bana bırak. Bu ayette kastedilen Velid İbni Mughire'dir. Müfessirler böyle söylemişler. O da kim? O da kim? Halid İbnül Velid'in babası. Velid bin Mughire. Şimdi neden Velid bin Mughire? Ayetin devamı onunla alakalı çünkü. Dedim ya hani o kadar gazaplanacaklar, o kadar kızacaklar ki. وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَنْ memdu'da. Ben ona uzun uzun mal verdim. Yani Allah mal vermiş. Mal sahibi, varlık sahibi bir insan toplum arasında. وَبَن۪ينَ şuhuda? Çocuklar verdim ben ona aynı şekilde. وَمَهَتْتُ لَهُ temhida <تَمْهِدًا> Ve diyor ki Allah Azze ve Celle, kendisi için nimetleri verdim de verdim. Övçü, yani ona övünç kaynağı olacak nimetleri ben verdikçe verdim. Met, met edeceği kendini. yetme يَتْمَعُوا en اَز۪يدًا Bunlara rağmen, bu isyanlarına, küfürlerine rağmen, o kadar verdiğim nimete nankörlüğüne rağmen, bir de hala da ona vereceğim nimetlerin arttırılmasını bekliyor diyor. Kelle <gülüyor> Hayır. Asla. اِنَّهُ كَانَا دِعَيَاتِنَا anida? Çünkü o ayetlerimize karşı inatçı davrandı. Adama vaaz ediyorsun. Şöyle bir şeytanla, nefisle düşünüyor. Yahu diyor, içinde bir şeyler kıpırdadı diyor. O fıtratın ta kendisi, ondan kıpır diyor. Allah seni tevhid üzere yaratmış, tevhidi duymuşsun ama duymakla bitmiyor. Sonra hesap başlıyor. Şimdi ayetin devamı burayı anlatıyor. سَعُرْهِقُهُ sauda. Ben onu diyor zor bir yokuşa süreceğim diyor Allah Azze ve Celle. İnnehu fakkara ve qaddara. İşte burası. Tefekkür etti. Duydu ya şimdi hakkı. Ayetleri duydu ya. Ahiret gününe dair bir şeyler duydu ya. Fakkara ve qaddara. Tefekkür etti. Ölçtü biçti. Neyi ölçüyor? Ha, şimdi bu adamın anlattığı dini yaşasak yanın polis gecenin bir hakkı kapımıza dayanır. Ondan sonra başımıza şu şu musibet gelir. Şu her işte çalışamayız. Kavim bize düşman olur. Anamız babamızla aramız ayrılır. Amcalar, dayılar millet birbirine girecek. Evde karı var o bize önce kalkacak, isyan edecek. Çocuklar var baba ne diyorsun diyecek. Hesap başlıyor. Hani kabul ettiğinde neticenin hesabı başlıyor. Allah diyor ki فَكْكَرَ وَقَدَّرَ Ölçtü ve biçti. فَكُوتِ لَكَيْفَ قَدَّرَ Gebersin o diyor. Ne biçim ölçülü biçti diyor. Niye? Hesabı yanlış yaptı. Şimdi matematikte bir şey vardır. Hesap yaparsınız bir de sağlamasını yaparsınız. Niye? Acaba sonuç doğru mu yanlış mı diye. Değil mi? Adam hesap yapıyor. Neyin hesabını yapıyor? Yanlış hesabı yapıyor. Dünyadaki akıbeti hesaplıyor. Halbuki asıl hesabı ahiret günündeki akıbeti olmalıydı. Ama ahirete iman etmediği için hiç oranın hesabıyla kafasını yormadı. Fektila keyfe kadara, sonra kutila Gene gebersin o diyor. Ne kötü ölçlü bir işte. Summe nazara. Sonra şöyle bir baktı. ve basara. Sonra canı çıkasice diyor. Öyle bir baktı ki kaşlarını çattı, suratını astı, arkasını döndü gitti. İşte bu ayetlerin hakkında indi adam Velid bin Muğire'dir. Sebebi de şudur. Velid Geliyor peygamberi dinleme. Duymuş ki aleyhissalatü vesselam adam böyle bir din anlatıyor. Bunlar bakıyormuş ki Resulullah din anlattıktan sonra insanlar böyle sarhoş gibi oluyormuş. O yüzden müşrikler fahişeleri gönderiyormuş. O etki hemen kırılsın ki adam ölçüp biçip Müslüman olmasın diye. Resulullah bir çadıra giriyor hacca gelen kafilelerin arasına din anlatmaya. Adamlar ilk defa böyle şeyler duymuşlar. Acaba demeye başlıyorlar. Tam o soruları kendi içlerinde cevaplamaya çalışırken içeri kadın gönderiyorlar. Tabi unutuluyor yani o öyle bir şey gelince akılda bir şey kalmaz tabi ki. Unutuluyor ondan sonra bir daha düşünemiyorlar. Velid ibn Muhire de bir gün peygamberin yanından böyle sarhoş çıkmış. O da Halid İbni Velid'in babası Mekkeli müşriklerin sözü geçen bir adam yani. Yani düşünün bütün Türkiye'nin tanıdığı bir adam bu fikirleri kabul ediyor. Ebu Cehil bakıyor ki bu etkilenmiş Müslüman olacak yani az kalmış ramak kalmış şu an hesap ediyor kabul etti edecek. Biliyor ki babasını çok seviyor. Diyor ki git sor bakayım baban neredeymiş cennette mi cehennemde mi? Ondan sonra gidiyor Resulullah diyor ki benim babam nerede? Resulullah s.a.v. anlıyor mevzuyu diyor ki senin babanda benim babamda cehennemdeler diyor. Bukhari hadisi bu hadisi. Diyor ben o dini kabul etmiyorum o zaman. Arkasını çekip gidiyor. Sinirleniyor. Benim babam nasıl cehennemde olur diyor. Babasının sevgisini Allah'ın sevgisinin önüne koymuş. Allah da diyor ki gebersin o. Ne kötü ölçtü diyor. Benim 75 yet, yaşında herhalde babaannem. Ona dini anlattım. inandığım dini. Dedim seni İslam'a çağırıyorum babaannem. Gece namazdan hiç kaçılmaz Gece üç dedim mi gece namazına kalkar. baban dedim seni İslam'a çağırıyorum. Dinledi dinledi. Oğlum dedi, anlattığın dine göre benim oğlum da, kocam da, benim babam öldü, dedem de öldü. Benim kocam da, oğlum da cehennemde dedi, ben öyle bir dini kabul etmiyorum dedi. Vallahi 75 yaşında, benim nenem yaşıyor yani. Ayeti getir, üzerine tatbik et yani. Bak demiyor ki bana oğlum yalan konuşuyorsun, sen sahtekarın tekisin. Demiyor ki bana namussuz herifin tekisin, sen kimsin bana dini anlatıyorsun? Beni çok seviyor, canından çok seviyor. Benim bir tane oğlum var diyor, beni söylüyor hala. Ev var üç kardeşiz benim üzerime yapmaya çalışıyor onlara değil. Bunu söylememe rağmen. Kınadığı ve ölçtüğü biçtiği yer kocasıyla oğlu. Niye? Allah'tan daha çok seviyor onları. Onun şirki bu. Hiçbir şirk işlemesine gerek yok yani. Onun şirki bu. Allah'ın ona verdiği nimetleri Allah'tan çok sevmesi. İnsanların şirki de bu. Allah'ın onlara verdiği dünya nimetini ahiretten çok sevmeleri, Allah'tan çok sevmeleri. Allah da o şirkleriyle baş başa bırakıyor bu insanlar. Bu gibi insanlar ölçer biçerler. Kendilerine gelen hakkı kabul etmezler. Aynı şey bakın bu fıtrattır ha. Aynı şey Firavun'un dön döneminde var. Musa Aleyhisselam Firavun'a gidiyor. Diyor ki ey Firavun seni tevhide çağırıyorum. Sen kavmine şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Sen şirk işliyorsun. Sen ve kavmin İslam'a gelin diyor. Tevhide anlatıyor. Firavun diyor ki sen onu bırak şimdi Musa diyor. Anladı baktı millet yanında. Musa'ya ağzını açmış dinliyor. Herkes Musa'ya tabi olacak. Gördü bunu uyanık. Zeki kafir. Diyor ki ula. Sen onları bırak. Bu bizim önceki ölmüşler var ya onlar nerede diyor. Cennette mi cehennemde mi? Firavun da aynı soruyu soruyor. Bütün şeytanlar aynı soruyu soruyor. Burada iki tane abi o meclisteydi. Hatta üç tane abi. Böyle bir gün bir yeri toplamışlar, 3 saat falan anlattık herhalde, böyle dine anlattım. Dedim bu şirk, bu küfür, bundan Müslüman'ın beri olması lazım ki Müslüman olsun, şöyle yaşaması lazım, böyle yaşaması lazım. Gencin biri var, 19-20 yaşındaydı herhalde o genç, abinin evindeydi. Çocuğa anlattık, çocuk dedi, hocam dedi, konuşabilir miyim, buyur dedim. Sen anlattığın dine göre benim ablalarımın hepsi kafir dedi e dedim müslüman diyeyim istiyorsan dedim hani müslüman olacaksalar müslüman diyorum dedim yok tabi demenle olmaz da dedi o zaman dedi ben bu dini kabul edemem dedi yani e dedim ne yapalım kardeş ablalarını cennete sokmak için dini mi değiştirelim yoksa ablalarını mı dine sokalım hani onlar gelebilirler ama biz bunu yaparsak biz onlarla beraber cehenneme gideriz onlar gelsin dedim o çocuk bir daha uğramadı yanımıza değil mi bir daha gelmedi o çocuk kutile keyfe kaddalın Gebersin ona kötü ölçülmüştü. Işte. Allah da gebertecek o hal üzere ölürse. Allah kötü ölçüp bir değil de güzel hesap yapıp da akıbetinde, ahirette kazananlardan kılsın. Sözlerimde bir güzellik varsa, Rabbimin ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. وَاَخْرِ دَوَانًا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ وَاللّٰهِ لَا اِلَّهِ ا